Tekarruhuz Zaman ne demek tekarruhuz Zaman zamanın kısalması koca bir ay geçmiş ve bizler Allah'a hamdolsun ki bu geçen koca bir ay içinde az da olsa salih amel olarak böyle hayırlı bir amel yapıyoruz Yüce Rabbim bizleri ve sizleri bu amel üzere sabit kılsın daha önceden ifade etmiştik bu Camiye gelip cemaatle namaz kılmak Ardından ilim okumak için ilim meclisinde bulunmak Çok büyük fazilete Sahip Çok büyük ecirler, mükafatlar vaat edilmiş Bizler onun için Bu amele Bu hayırlı işe Gayret göstermeli Azim göstermeliyiz Öyle bir hayırlı iş ki bu Bizler Yüce Rabbimizin bizimle konuştuğu, bize seslendiği ayeti kerimeleri anlamaya çalışıyoruz. Hele bir de bunları ezberlemeye çalışırsak daha da güzel olur. Şunu biliyor musunuz? Buradaki arkadaşlarımız, herkes Amme suresini ezberliyor. Veyahut da işte namaz surelerinden başlayıp Hoca Efendi ile birlikte namaz surelerini iyice talimini alıyor. Ardından Amme suresini o şekilde bitiriyor. Ne kadar da güzel olur. Hatırlarsanız geçen hafta bizler Amme suresinin ilk sahifesi olan bölümün tefsirini almıştık. Kısaca anlatırsak bu surede Allahu Teala Yüce Rabbimiz Mekkeli, müşrikler, Mekkeli müşriklere cevap veriyor. Mekkeli müşriklerden bahsediyor. Onlar kendi aralarında konuşup duruyorlar, sorup duruyorlar. Neyi sorup durarlar, neyi konuşurlar? Onların konuştuğu, sorduğu şey nedir? Kıyamet. Topraklarından öldükten sonra toprağa girmeyi, toprağa girip topraktan tekrardan dirilmeyi inkar ediyor bu insanlar. Öyle bir topluluk var. Yani böyle onların da bir araya geldikleri, toplandıkları neleri var? Nedveleri var Yani buna bugünün modern kelimeleriyle kulüp deniyor Kahve deniyor Böyle bir araya geliyorlar Orada neyi konuşuyorlar ya Biz tekrardan dirilecekmişiz de Toprağa girdikten sonra Çürüdükten sonra kemiklerimiz Tuz buz olduktan sonra Tekrardan dirilecekmişiz de Bu nasıl olacak kardeşim böyle şey olur mu Gündem bu Adamların inkarı bu Yüce Allah da habire ayetleri indiriyor bunların üzerine. Habire kitab-ı keliminde, Kur'an-ı keliminde ayetler iniyor. Diyor ki allah Teala bizler diyor dağları yaratmadık mı? Gökleri başınızın üstüne dikmedik mi? Bulutlardan size yağmur göndermiyor muyuz? Şöyle kafanızı kaldırın hayata bakın, bir tabiata bakın. Başınızda neler oluyor? Bunları yaratan, sizi de yaratan ve siz bunu kabul ediyorsunuz. Sizi yaratmaya, bir daha yaratmaya, tekrardan yaratmaya kadir olmaz mı? Değil mi? allah Teala biraz olsun, onlardan kafalarını çalıştırıp, iman ettikleri daha büyük şeyler var. Yerlerin, göklerin, yaratının Allah olduğunu kabul etmek. Diyor ki allah Teala, bununla birlikte sizi de tekrardan dirilteceğine dair iman edin. Bu bu kadar zor bir şey değil. Ama ne var Mekkeli müşriklerde? inatçı bir inkarcılık inatçı Hani biz görürüz bazen inat olduğu zaman insan ona bir şey yaptıramaz. Doğru olduğunu bilse bile yok. Onu yapmaz asla kata. Mesaj elimişliklere de Allah Teala bu kadar çok ayetler, bu kadar çok deliller, burhanlar indirilmiş olmasına rağmen düşünmez misiniz, akletmez misiniz? Tefekkür etmez misiniz, bakmaz mısınız, görmez misiniz? Sürekli bunları söylemesine rağmen Mekkeli müşrikler ne yapmaya devam ediyor? Ayak diretmeye devam ediyor. Hayır diyorlar asla. allah Teala işte bu surede önce diyor ki oraya cehennem onları beklemektedir. Kimi zaman korkutuyor allah Teala. Cehennem onları gözetlemektedir, beklemektedir. Cehennem. Ateş. Cehennemlikleri zikrettikten sonra allah Teala bizlere ardından neyi zikrediyor? Cennetlikleri. Bu Kur'an-ı Kerim'in özelliklerindendir. Onun için Kur'an-ı Kerim'e nedenmiştir Mesani. Tekrarlanan, sürekli allah Teala tekrarlıyor. Cennetlikleri, cehennemlikleri söyleyince ardından cennetlikleri zikrediyor. Haram olan şeyleri zikrettikten sonra helal olan şeyleri zikrediyor. Sürekli böyle tekrarlanıyor. allah Teala terhirip ve terhirip diyoruz. Korku ve ümit. Korku ve ümit arasında olmamız için Kur'an-ı Kerim'de sürekli bu şekilde zikrediyor, beyan ediyor bizlere. Korku ve ümit arasında olacağız. Cehennemlikleri duyunca, onlara verilecek azabı işitince ne yapacağız? Korkacağız. Değil mi? Şimdi deniyor ki, ya işte falanca bölgede çocuk camdan bakarken aşağı düşmüş. Hemen ne oluyor anneler, babalar, herkes? Hey. böyle iç çekiyor. İyi. Hey. Aman Allah'ım. Bey diyor, hemen balkona ne yaptıralım? Bir cam balkon yaptıralım da çocuk oraya gidip yaklaşmasın. Kötü bir haber duyunca insan hemen hayatıyla, şu kısacık dünya hayatıyla ilgili insan ne yapıyor hemen? Tedbir alıyor. Değil mi? Bizle sizi ilgilendiren, her birimizi ilgilendiren, bir tehlike var. Kötü bir haber var. Onu duyunca şöyle herkesin ne yapması lazım aslında? Hii. Aman Allah'ım. Ne oluyor? Ne bekliyor bizi? Değil mi? Ama kendimizde böyle bir ne hissetmiyoruz? Böyle bir korku hissetmiyoruz. Demek ki henüz şey değiliz. Uyarılara tam muhatap değiliz. Kendimizi muhatap kılmıyoruz uyarılara başkası için sanki bu ayet kerime. Allah Teala ikinci fasılda, ikinci bölümde bizlere muttakilerden bahsediyor şimdi. Diyor ki innel muttaqi innelil muttaqina mefaza. Muttakilere ne vardır? Kurtuluş vardır. Mefaz kurtuluş. Diyor ki İbn Kesir rahimehullah İbn-i Abbas ve Dahhak dedi ki, yeni iş gezecekleri alanlar vardır. Cennette. Cennet vardır yani. Kimdir o muttakiler arkadaşlar? Takva nedir? Az önce okuduk hatırlarsanız. Ey iman edenler Allah'tan sakının, takva sahip olun. Takva kısaca arkadaşlar emirleri yapmak, yasaklardan kaçmak. Takva budur. Emirleri yapmak yasaklardan kaçmak. Takva sürekli dikkatli olmak demektir. Dikenli bir yolda, dikenli bir tarlada yürürken insanın elbisesini ne yapması demektir? Kaldırması, toplaması demektir. Dünya hayatında insan pür dikkat olacak. Pür dikkat. Çünkü her an seni şeytan bir yerden kandırabilir. İnnelil muttakine mafaza Hada'ika ve a'nâbe. Orada neler vardır? Hada'ik. Bahçeler. Bostanlar. Tarlalar. Herkes burada yazın olduğu zaman köyde diyor bir tarlam var, bağım var, bahçem var gideyim. Orada 3-5 metre, 100 metre, 200 metre bir dönüm, 3 dönüm ne kadar yüksek olursa olsun ondan seviniyor. Ama cennette ki tarlalar cennetteki bahçeler, o kadar güzel, o kadar muhteşem ki, eğer cennetteki bir üzüm tarlası, üzüm bağı, ne ait bir salkım üzüm, bir salkım üzüm, dünyaya getirilip bırakılsaydı ne olurdu biliyor musunuz? Ne olurdu? Kıyamete kadar, kıyamete kadar insanlık, dünya, o salkımdan yerdi de o salkım yine de bitmezdi. Evet şimdi herkes demesi lazım ki hocam bunu da nereden çıkardın? Evet bu gibi konular insanın kendi aklıyla konuşacağı konular değil. Delil varsa konuşursun yoksa susamazsın, bu şekilde kıyas yapamazsın. Delil var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabelerine namazı kıldırıyor. Güneş tutulması yahut da ay tutulması namaz kıldırıyor. Sünnettir. Ay tutulduğu zaman, güneş tutulduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen korkuyor. Korkulacak bir durum. Çünkü kıyamet kopabilir, dünya alt üst olabilir. Bir bela bir musibet gelebilir. Çünkü ay ve güneş ay ya da güneş olağan sıradan seyrinden çıkıyor. Yani e, olağan sıran e, sıradan olan Dünyayı aydınlatma, dünyaya gözükme seyrinden çıkıyor. Farklı bir durum oluyor orada. Farklı bir pozisyon gerçekleşiyor. Yani dünya böyle bir dengede, o denge ufaktan bozulduğu zaman yaşıyoruz değil mi? Bir deprem oluyor, bir sallanıyor. Diyor ki yerin falanca yerinde bir fay hattı kırıldı. Biz evden oluyoruz böyle. Sallanıyoruz her şey yerde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza duruyor. Tabi sahabeler arkadan peygamberimizi görüyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namazda daha önceden yapmadığı şeyleri yapıyor, hareketler yapıyor. Böyle kendini geri geri çekiyor. Ondan sonra ileri doğru böyle atılıyor. Hatta böyle bir keresinde elini uzatıyor. Bu hadis sahibi Buhari'de. Kur'an-ı Kerim'den sonra yeryüzündeki en sıhhatli kitap. Namaz bitince selam verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler diyorlar ki Ey Allah'ın Resulü Bizler seni daha önceden yaptığını görmediğimiz şeyleri şu anda yaparken gördük. Yani Hayırdır? Ne oldu? Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu namazda diyor bana cennet ve cehennem gösterildi. Cennet ve cehennem şu anda var değil mi arkadaşlar? Şu an. Cennetin ateşi kaynıyor. Hazır yani oralar. Oraya gidecek olanlar çalışacaklar, gayret edecekler. Allah'ın tevfikiyle, başarısıyla ya orası ya burası. Allah bizleri ateşinden, azabından muhafaza eylesin, korusun. Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ateşi gördüm, cehennem ateşini gördüm, geri geri kaçtım. Cenneti gördüm, orada diyor bir üzüm salkımı gördüm diyor. Onu almak istedim, öne doğru geçtim, gittim böyle, elim uzattım. Şayet diyor o üzüm salkımını alsaydım, alabilseydim, Dünyaya çekebilseydim onu. Kıyamete kadar diyor. İnsanlar onu yerde de bitmezdi bile. Şimdi bu dünya aslında biz böyle bakıyoruz. diyoruz ki 3 metre, 5 metre, 10 metre betonlar, binalar. allah Teala bizlere bazı perdeler indirmiş. İşte melekler mesela göremiyoruz. Cinler alemini göremiyoruz değil mi? Allah Teala o perdeyi isterse kaldırırsa geçen haftaki derslerde söyledik ya. Ateşe diyor ki Allahu Teala soğuk ve şey ol. Serin ol. selamette ol. Ateş yakmıyor. Normalde bildiğimiz ateş yakar. Şimdi bizim de böyle Allah Teala'nın indirdiği bizim böyle perdeler var. Görmüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kaldırıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de üzümü alınca yayr diyor getirseydim yer insanlar kıyamete kadar ondan yerdi. Demek ki bu dünyada cennetten bahseder bahsederken bahsettiğimiz şeylerde sadece ortak olan nokta isim noktası. İsimde ortaklar. Aleykümselam, Yani isim olarak bahçe diyoruz, üzüm diyoruz, değil mi? Nar diyoruz. Ama hakikatte gerçekte çok farklı şeyler. Çok farklı şeyler. Son Allah sana diyor ki وَكَوَعِبَ اَتْرَابًا Orada ne vardır arkadaşlar? Orada huriler vardır. Huriler. Onlar diyor böyle olgunlaşmış huriler. Her şeyleriyle olgunlaşmış, göğüsleriyle olgunlaşmış, ortak aynı yaşta yaşıt huriler. Dünyada mesela dedik cennet farklı diye. Yemek yiyoruz, karın ağrısı çekiyoruz, değil mi? Ondan sonra hanımdırdırı çekiyoruz, değil mi? Öyle denir. Ha, yaşlandıkça daha da sıkıntı oluyor. İnsanlar bakıyorsun, yaşlandıkça daha da çok karı koca kavga etmeye başlıyor, değil mi? Hadi diyor, git artık diyor, namaz vakti geldi diyor. Ama gençken öyle değildi. Nereye gidiyorsun? Biraz da bize vakit ayır. Ama yaşlanınca, hadi git ama cennette böyle bir şey yok. Cennette insanlar en olgun halinde, en güzel halinde. Ve şu an eksik olarak yaptığımız, bizim eksikliğimizden dolayı olan şeyleri yapmıyoruz. Uyumak yok mesela cennette. Uyumak. Tuvalete gitmek yok. Ve oranın bayanları da Allah tarihinde buyurduğu üzere her şeyleri de olgunlaşmış. Yaşıt insanlar. Ve yaşıt bayanlar var. Ve, Ve dolu kadehler. Yani boş değil, dolu geliyor. Başka ayetlerde buyuruyor ki, kiminde kafur karışımı. Kafuru bilir mi yaşlılar? Kafur. Değil mi? Cenaze Cenazeye de. kullanılır. Halbuki o bir içecek, bitki. O güzel kokulu bir bitkidir. Diyorlar ki, yazın içersen serinletir, hararetini alır. Kafur. Kimi kadehler? Cennette kafurdan. Kimi kadehler de neyden? Söyleyin. Zencefil. Zencefil var içinde. Zencefil ise ne var Adamın hararetini çıkartır. Dengeliyor Allah-u Teala. Birisi serinletiyor, birisi ısıtıyor. Tabii Türkiye'deki, dünyadaki zencefil gibi değil o cennetteki zencefille. Aynı üzümün olmadığı gibi. La yesma'une fiha lagven ve la kizzebe. Orada diyor ki Allah-u Teala boş söz duymazlar. Boş söz yok. Günah Olan söz de yok. Orada her şey nasıl? Kıilen selamen selame, selam olsun, selam olsun. Böyle güzel sözler. Hep güzel sözler var. Sonra diyor ki Allah-u Teala Cezaen min rabbike ata'an hisabe. Bu anlatılanlar ki bu surede cennetle alakalı anlatılanlar 2-3 ayet. Başka surelerde bazen 7-8-10 ayette Allah-u Teala ne yapıyor? Anlatıyor. Onların diyor giydikleri diyor dış kıyafet, iç kıyafet. Yani bizim iç kıyafet olarak atlet giyiyoruz, iç çamaşır giyiyoruz değil mi? Cennette iç kıyafet, ipekten. Yumuşacık. Has ipek. Dış kıyafet, kaftan, ceket, suslu böyle. O, o da ne? O da ipekten. Onlar diyor orada koltuklarında otururlar. Değil mi? allah Teala aynen böyle söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Onlara diyor gölge yaklaşmıştır. Gölge. Onlar diyor, meyve ağaçları onlara yakındır. Tesir alimleri diyor ki, onlar istedikleri zaman meyve ağacı geliyor, iniyor böyle. Eğer adam koltuğuna yatmışsa cennette, ona göre ağaç şekil alıyor. Yani buradan kalkalım, bugün pazar. Başak pazara gidelim. Torbalarla muzları, meyveleri alalım, yok orada. Orada ağaç hemen başının üzerinde. İstediğin zaman ağaç sana böyle yaklaşıyor. Kutufuha dâniye diyor allah Teala. Kutufuha dâniye. Onlar çok yakındır. Ağaç, meyveler. Çok böyle istediğin gibi yakınlaşıyor sana. İstersen ağzını aç, ağzından alsın Gelsin. İşte diyor ki allah Teala: Teala, cezaen min rabbike. Bu Rabbinden sana verilen bir karşılıktır. Cezaen min rabbik. Arapçada ceza ne demek? Mükafat, karşılık. Ne dedik sayfanın başında? Muttakilere bir kurtuluş vardır. Takva sahibiysen, muttakiysen, bu müjdeleri bekle. Eğer takvada problem varsa, takvada sıkıntı varsa, bir sayfa geri dön, orada neyi oku? Cehennem diyor, nöbet bekliyor. Ateş bekliyor. Ata'an. Rabbi ki atayan Rab'bin tarafından sana bir atadır, bir vergidir. Allah Teala sana bunu verir. <gülüyor> ve Allah Teala bunu sana yeterli bir şekilde verir. Kifayet şeklinde verir. <gülüyor> Rabbis <gülüyor> semavati vel ardı ve ma beynehum er rahmani. O Allah ki Rabbis <gülüyor> semavati vel ard. Semavatun ve yerin neyidir Rabbidir. Onları yaratan kim? Allah. Allah'tır. Mekkeli müşriklere de sorsan, onlar da bu böyle söylüyorlar. Allah'a da Kur'an-ı Kerim'de وَلَا اِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ ard. Onlara sorarsan, yeri ve gökem kim yarattı diye ne derler? Oha derler. Yani yerleri, gökleri, yaratanın Allah olduğunu kabul eden bu aptallar, bu kadar büyük, azametli olan şeyleri yaratanın Allah olduğunu kabul ediyorlar. Kendileri gibi insan gibi aciz bir varlığı yaratanı, varlığı yaratılmış olan bir şeyi toprağa girdikten sonra çözdükten sonra tekrardan yaratılacağına diyorlar ki yok. Öyle şey mi oldu kardeşim? Bir inkar. Nasıl bir inkar? İnadi bir inkar. Ay yarsa. Peygamber istesem ne yapıyor? fayda vermiyor. Nuh Aleyhisselam 950 sene uğraşmış kavmiyle. Ya o sadece Allah'a ibadet edin. Yalnızca Allah'a istan isteyin. Yok 950 sene inat hebinat. 950 sene az bir süre değil arkadaşlar. 950 sene. Yani Allah Teala Rabbis semavatı Allah Teala yeri ve göğü ve gökler arasındaki her şeyi yaratmıştır. Şu gördüğünüz her şey kafanızı kaldırın. Nedir? Allah Teala'nın yarattığı bir yaratıktır. Şu toprağı bir kazıyorsunuz, görmüyoruz ama binlerce ne var orada? Bakteri var, yaratık var. Hepsini yaratmış Allah. Bir tane yaprak düşmesin ki Allah'ın o, o düşen yaprakta ilmi olmasın, bilgisi dahilinde o yaprak düşmesin olmasın. O bu Allah yerleri, gökleri yaratan ve ikisi arasında olan her şey yaratan Allah Rahmandır. لَا يَمْلِكُونَ minhu كِطَابًا Diyor ki o gün insanlar onunla konuşamazlar. O gün peygamberler dahi allah Teala izin veriyor ondan sonra konuşuyor. Çok şiddetli bir gün kıyamet günü. İnsanlar mahşer meydanında toplanıp güneş onlara yaklaşınca koşturuyorlar. Muh aleyhisselama gidiyorlar değil mi? Dolaşıyorlar bütün peygamberleri. En son bizim peygamberimize geliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen gidiyor. Arşın önünde secde ediyor. allah Teala'yı o gün allah Teala'nın orada öğrettiği övgülerle, hamdlarla övüyor. allah Teala diyor ki başını kaldır. Şimdi iste. Artık izin veriyorum. Şimdi iste. isteğini sana verelim. Şefaat talebinde bulun. Ve seni şefaatçi kılalım allah Teala bu surede diyor ki o gün insanlar Allah'la konuşamazlar. Hemen böyle her isteyen. Ama Rabbim Allah'ım öyle oldu şöyle oldu. Korku var. Dehşet var. Hele cehennemliklerle alakalı dehşet daha da çetin. Daha da sıkı. O gün Allah-u Teala diyor ki Mu'minun suresinde, kafirler cehenneme girenler bahaneler uydurmaya başlıyorlar, konuşuyorlar. Allah Teala diyor ki, "Qalak saufiya, Wallatu kelimun, orada kalın." diyor ki Allah Teala cehenneme ve benle konuşmayın. Wallatu kelimuni, benle konuşmayın diyor Allah Teala. Şimdi kafirler Allah Teala'dan bunu duyunca da artık kafirler konuşamıyorlar. Ghafir suresinde ise ne şeyler ateşte azap görenler azap konaltınca onları diyorlar ki ve kalellezine finnar li khaznatin nar li khaznatin cehennem ve kalellezine finnar li khaznatin cehennem ateşe girenler cehennemin içine girenler cehennemdeki meleklere derler ki ud'u rabbikum Rabbinize dua edin. Cehennemler diyor ki Rabbinize dua edin. E niye siz dua etmiyorsunuz? Niye siz konuşmuyorsunuz? Çünkü Allah-u Teala onlara ne dedi? Konuşmayın dedi. Benle konuşmayın. Onlar da e, azap var. Şimdi insan dünyada da öyle değil mi? Diyor ki tamam vermeyeceğiz diyor. Dağıtım bitti diyor. Ama sürekli ısrar ediyor insan. Ya işte son defa olsun bak kalktık geldik ısrar. İşi koparmaya çalışıyor. Cehennemdeki azap çok feci bir azap. Şimdi şurada yanan tüpe elinizi koyup çekseniz bir saniyede yanar. Size birisi dese ki ya beş dakika tutacaksın. Ölüm. Bir ölüm. Cehennemlikler de meleklere diyorlar ki cehennem meleklerine Rabbinize dua edin. Rabbimiz bile diyemiyorlar. Konuşamıyorlar bile. Fel yukhafif Anna yevmen minel azab. Bizim azabı bize yapılan, bize verilen bu azabı ne yapsın? Bir günün hafiflet. Yani bizden kaldırsın demiyorlar bile. Çünkü ümit yok. O azabın tamamen onların üzerinden kalkmasına ait bir ümitleri yok. E madem öyle ne olsun biraz hafiflet. Böyle hamama giden, saunaya giden, sıcak yere gelen bilir. Eskiden evler sobalıydı. Sobalı olunca, azıcık terleyince insan soba biraz böyle coşunca ne yapılırdı? Azıcık ne yapalım? Hafiften bir kapıyı açalım, kapatalım. Şimdi cehennemlikler diyor ki biliyor azap çok çetin olacak. Diyor ki dua edin de bir gün ne yapsın allah Teala bizden azabı? Kaldırsın da değil. Hafifletsin. Hafifletsin. Şimdi biz bu ayetleri okuyan insanlar olarak etkilenmemiz lazım. Her halimizi düzene sokmamız lazım. Takva sahibi olmamız lazım. Cennetliklerden bahsettik. İpekler, kadehler, huriler. Bu tarafta ise konuşmaya dahi cesaret edemeyen, konuşamayan, azap gören insanlar. Çok büyük bir azap. Yani ateşe ne kadar dayanabiliriz? Can tatlı. Evet. İlla men ezine luhu Rahmanu ve qala sababa. Bugün konuşacak olanlar ancak Allah'ın izin verdiği ve doğru olarak konuşan kimselerdir. Zalikel yomul <gülüyor> hak. Allah Teala diyor ki, zalikel yomul <gülüyor> hak. İşte bugün el hak. Ne demek? Gerçek bir gündür. Masal değil yani. Allah Teala diyor ki, kendinize gelin. Burada konuştukları, anlattıkları, Allah Teala'nın beyan ettiği, buyurduğu şeyler. Hak olan bir gün. Çocukların elinde şimdi masal kitapları var. İşte diyor üç tane diyor kaşif şeye çıktı, yolculuğa çıktı. Başlıyor sonra masal at atmaya. Değil mi? Şöyle bir yaratıkla karşılaştı. Denizden deniz kızı çıktı. Ondan sonra Adara'ya gittiler. Orada bir şey oldu falan. Bu masal. Ama allah Teala'nın bu kitabında anlattığı her şey arkadaşlar o kadar gerçek ki şu havayı teneffüs ettiğiniz kadar kendi elinizi görüp şöyle, parmaklarınızı hareket ettiğiniz kadar, şu an birbirimizi böyle gördüğümüz kadar hak karşımıza dikilecek bugün. Çığlık atanlarla sevinenleri göreceğiz. güzel Rabbim bizleri o sevinenlerden, cennete güne neden eylesin. o da biraz ne gerektiriyor? Gayret gerektiriyor, amel gerektiriyor. Dünya hayatında şimdi emekli oluyorsun. Ama hayatta tutunabilip kalabilmek için ne gerekiyor? Biraz daha bir gayret. Değil mi? Çalışmak gerekiyor. Veyahut da yani işte böyle gençlik hayatında emekli olmadan önce evi geçindirmek için, hayatta tutunabilmek için ne gerekiyor? Bir gayret. Nedir o gayret? Her gün yılmadan, usanmadan sabah aynı saatte kalkıyorsun. Aynı saatte işe gidiyorsun. Akşama kadar koşturup geliyorsun. Karşılığında ay sonu ne veriliyor sana? Bir maaş veriliyor. Mükafat veriyor. Dünya hayatında böyle. Ahirette ahirette de dünya hayatında bir amel yapmamız gerekiyor ki ona ne yapsın Allah-u Teala? Lütfuyla karşılık Yani Kimse dünyadaki gayretiyle, namazıyla, orucuyla bunların karşılığında cennete girecek değil. Bunu bilelim. Mümkün değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Sen demeyin Allah'ın Resulü ben de diyor. Herkes yani cennete Allah'ın lütfuyla girecek. Cehenneme girecekler ise neyle girecek? Allah'ın Adaletiyle girecek. Allah adildir. Yüce Allah, Allah Azze ve Cil adil. Kimseye zulmetmez. Ama cennete gireceklere Allah'ın bir ikramı, lütfu. Femen şâ ettekheze ilâ rabbihime âbâdileyen diyor ne haber? <gülüyor> Rabbine giden bir yol tutunuz. <gülüyor> cennete giden, Allah'a giden yol belli. Ateşe giden yol da belli. Herkes de biliyor bunu. Ama ama kimse çaktırmıyor değil mi? istemediği zaman tabiri caizse anlamamazlıktan geliyor. Ama öyle mi? Var mı içkinin haram olmadığını haram olduğunu bilmeyen? Ya, i̇çiyor ama adam gidiyor. Bu şekilde bizler de biliyoruz. Herkes kendi hayatında günah, işlediği günahların günah olduğunu biliyor. Allah talabbi diyor ki bize Rabbinize giden yola girin. İnna anzernakekum azaben qariba. Sure'nin artık son ayeti bu. Güce Allah diyor ki bizler yakın olan azap var. Sizi korkutuyorum diyor. Uyarıyorum. Neyden uyarıyor yüce Allah Teala bizi? Yakın olan azaptan uyarıyor. Yakın olan azap çok yakın azap. 80 yılda yaşasan, 90 da yaşasan, 100 yıl yaşasan azap çok yakın. O gün çok yakın. Yeminden bahsettik. Dört hafta geçmiş. Bakın dört hafta. Dört hafta geçmiş. Ne çabuk geçmiş. Ömür. Şimdi battal abiye sosam Nasıl geçti bu ömür? Çok çabuk değil mi? Hatırlıyorsun bir şeyler ama. işte askere gittik. Geldik. <gülüyor> Evlendik. Çocukluk filan. Allah Allah ya. Şu an ne bakıyorsun aynaya? Ayrı bir battal. Ayrı bir insan olmuş. Herkesin neyi var değil mi? Bu şekilde ömrü çabucak geçiyor. Hele şu son dönemde bu çağda yaşayan, şu 2014'ü gören insanlar ne yapacaklar? Buna daha da çok şahit olacaklar. Uçacak, gidecek. Ya yani burada 2050 yılına görecek insan kaç tane? Tahminlere göre derim, ortalamalara göre derim. Çok az. 2050 çok o kadar yakın değil mi? 14'ten 50'ye saymak o kadar hızlı sayılır. O kadar da hızlı geçecek. Buna inanın. Allah bir, o kadar yakın. اِنَّ اَنزَرْنَاكُمْ azaben karibe <Jasmine> Yakın olan azaptan dolayı sizi uyarıyoruz. 2050 birçok insan 2050'de toprağın altında. Toprağın altında. 34 sene sonra. 34 sene sonra. يَوْمَ يَنْظُرُوا الْمَرْءُمَا قَدَّمَتْ يَدَا O gün insan Elleriyle yaptıklarına bakar. Herkesin ameli karşısında. Unutulmayan Allah Teala unutmaz. Melekler yazıyor. Amellerin hepsi defterde yazılı. Karşımıza çıkacak. Değil mi? Allah Teala o gün diyor insana diyor kitabı açık olarak verilir Kur'an-ı Kerim'de. Yani kitabın kitabın sana açık olarak geliyor Cami. <gülüyor> Bugün diyor sana kendi nefsin şahit olarak yeter. Kendi nefsin sana şahit olarak yeter. Başkasına gerek yok. Hepsini kabul ediyorsun Ya o yani yavma enzurul mar u ve kafir der ki ya leteni keşke ben kuntu turaba ne olsaydım Toprak olsaydım. Tefsir alimleri keşke toprak olsaydım ayetini şu üç şekilde tefsir ediyorlar. Ya keşke yaratılmasaydım. Keşke bu dünyaya gönderilmeseydim. Yani, mevcut olmasaydım. Ya yaratılmış olmasaydım. Yani geçmişte niye ben dünyaya geldim ki gibi temennilerde bulunuyor. Çünkü cehennem yaklaştı çartır gidecek. Bir tefsire göre de keşke diriltilmeseydim. Dünyaya sahip bırakılsaydım. Keşke bir insan oladolu değil mi? Başına sıkıntılar gelince başlar. Hatta imkansız olan şeyleri bile temenni etmeye. 3. tefsiri de Aleykümselam. 3. tefsir ise rivayetlerde geliyor bazı rivayetlerde. O gün Allah Teala herkesin hesabını görüyor. Mazlumun hakkını zalimden alıyor. Hatta bu hayvanlar arasında bile bu şekilde gerçekleşiyor. Boynuzlu olan koç boynuzsuz olana tosladıysa onun hakkını ona veriliyor, iade ediliyor. Bunu görünce ya boynuzlu olan koyun bir keresinde toslamış vurmuş boynuzsuz olana. Bunun bile hesabı var. Bunu görünce kafir diyor ki keşke ne olsaydım? Ha, toprak oluyorlar. Allah onların onları hesabını görüyor. Sonra toprağa karışıyor gidiyorlar. Keşke diyor toprak olsaydı. Böyle temenniler ediyor. Evet bu şekilde Amme suresinin de ne yaptık? Sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki hafta pazar günü inşallah. Nazihat. Burada surenin, bu surede de Nazihat suresinde de allah Teala Firavundan bahsediyor. Musa Aleyhisselam'dan bahsediyor. Ondan sonra. Kıyamet saatinden bahsediyor. Sana ondan sorarlar diyor. Önümüzdeki haftada inşallah Nazihat suresini alacağız. Duhaneke Allahümme ve hamdik. Eşhedü en la illa ente aslaq fe